Bu rızların izinde, hazırlayan Mutlu Doğan, seslendiren Mustafa Aygün. Hint Binti Utbe Radiyallahu anh'a Hepsi siyahlara bürünmüş kadınlar. Derinden çektikleri ahlarla ağıtlar yakıyordu. Ağlamaktan göz pınarları kurumuş, gözlerinin feri sönmüş, bitap düşmüşlerdi. Ancak yine de gah dövünerek, gah bağırlarını yırtarak, gah bağırarak yaslarını sürdürüyorlardı. İçlerinden biri vardı ki, gözleri intikam hırsıyla tutuşuyordu. Babasını, kardeşini ve Amcasını kaybettiği savaşın revanşını almak için yanıp tutuşuyordu. Birkaç gün süren yastan sonra kadınlar evlerine dağıldılar. Ancak Hint için yaz bitmemişti. O büyük yemin etmişti. İntikamını almadan bu dünyanın hiçbir zevkine iltifat etmeyecekti. Dediğini de yaptı. Yemekten içmekten kesilmiş, gece gündüz intikam planları yapmaya başlamıştı. Artık onun tek bir gayesi vardı. Ailesine bunları yapanlara daha beter acılar yaşatmak ve böylece kalbine yerleşen kini ve nefreti, öfkeyi dindirmek. Kendisine ve ailesine yapılanları bir türlü işine sindiremiyordu Hind. Mekke'nin en güçlü, en itibarlı ve en zengin ailesinin evine ateş düşmüştü. Bir zamanlar önemsemedikleri, alay edip Mekke'den gönderdikleri kimseler Şimdi en yakınlarını ellerinden almış, onlara üstün gelmişlerdi. Eğer kısa zamanda Araplar bir araya toplanmazsa belki Mekke'de ellerinden gidebilirdi. Hint, Arap kabilelerinin kinini ve acısını hep sıcak tutmak zorundaydı. En başta kendisi unutmamalıydı kendilerine yapılanları. Hint, kocası Ebu Sufyan'ı hiç rahat bırakmıyordu. Ya Ebul Hakem, sen ki Kureyş'in ve Mekke'nin başısın. Onlara hadlerini bildirmek için daha ne bekliyorsun? Eğer onlardan intikamımızı almazsan, Arapların nezdindeki itibarımız sarsılacak. Artık kimseden itibar ve saygı görmeyeceksin. Bir an önce harekete geç ve onlara ve tüm Araplara gücümüzü göster. Bu sözleriyle Hint, Kureyş'in hissiyatını da dile getiriyordu. Tüm Kureyş diken üstünde Bedir'de kaybettikleri yakınlarının öcünü nasıl alacaklarını düşünüyorlardı. Mekkeliler bir süre önce Ebu Sufyan'ın başkanlığında Şam'a bir ticaret kervanı göndermişlerdi. Kervan Şam'dan dönmüş ve kârları daha paylaşılmamıştı. Mallar olduğu gibi Darun Nedve'de bekletilmekteydi. Bedir'in acısını unutamayan Cübeyr bin Mutim, Safvan bin Ümeyge, İkrime bin Ebu Cehil gibi Kureyş'in ileri gelenleri Ebu Sufyan'a giderek şu teklifte bulundular. Muhammed büyüklerimizi öldürerek bizi perişan etti. Onlardan intikam alma zamanı gelmiştir artık. Kervandaki malların sermayesini sahiplerine verelim. Kârıyla da Müslümanlara karşı harp hazırlığı yapalım. Teklif herkesin onayıyla kabul edildi. Mallar getirildi ve hesaplandı. Toplam ellerinde 100.000 altın vardı. Paranın kârıyla hemen harp hazırlıklarına başlandı. Bedir'de uğradıkları ağır hezimeti bir daha yaşamak istemeyen Mekkeli müşrikler bu sefer işi daha sıkı tutmaya kararlıydılar. Sadece gönüllü olarak savaşa katılacaklarla ittifa etmediler. Arap Yarımadası'ndaki diğer kabileleri de yanlarına almak istiyorlardı. Bunun için de özel bir fon ayırdılar kendileri Mekke'de süratle harp hazırlıklarını sürdürürken, görevlendirdikleri, içlerindeki birçok ünlü kişinin, şairin, de bulunduğu propaganda heyeti ise, bütün Arabistan yarımadasını karış karış dolaşıyor, anlaşabileceklerini tahmin ettikleri kabilelere, gelişecekleri hareketin mahiyetini anlatarak, halkı peygamberimize karşı ayaklandırmaya çalışıyorlardı. Bir şairin tek bir sözü, bir hatibin tek bir hitabesi için kabirlilerin icabında birbirlerine girdiklerini, kanlar akıttıklarını kaydedersek, şair ve hatiplerin bu harekete katılmaya teşvikte ne derece müessir oldukları kendiliğinden anlaşılmış olur. Baştan ayağa bir gurur ve kibir abidesi olan Hind, büyük bir coşku ve heyecanla harbe hazırlanıyordu. Babasının ve yakınlarının intikamını almaya ant içmişti. Bunun için Vahşi adında bir köleyle anlaştı. Vahşi, Habeş usulüne göre karga atmakta oldukça maharetli ve becerikliydi. Tespit ettiği hedefe isabet edemediği henüz görülmemişti. Hint, Hazreti Hamza'yı öldürmesi halinde kendisine pek çok mükafat vaadinde bulundu. Diğer taraftan Hint, askere moral vermek, onları harbe teşvik etmek ve heyecanlarını diri tutmak için kadınları da savaşa hazırlıyordu. Kadınlar türkü söyleyecek, def çalacak ve askerlerin moral gücünü takviye edeceklerdi. Komutan Ebu Sufyan Sahr bin Harp'ti. Kadınlar da Ebu Sufyan'ın karısı ve Hind'in kontrolü altındaydı. Gönlü kin dolu bu kadın, Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını alacaklarına dair kadınlara yemin bile ettirdi. Civar kabirelerden gelenlerin ve parayla kiralanan askerlerin de katılmasıyla Şirk ordusu tam 3000 kişiyi buldu. 700 zırhlı, 200 atlı ve de deve vardı. Uhud'un üzerinde hüzün rüzgarları esiyordu. Yerde yatan onlarca şehidin içinde biri vardı ki bakmaya yürek isterdi. Peygamber'in amcası, yiğit ve korkusuz savaşçı Hamza paramparça bir halde yatıyordu. Hint, gözlerini büriyen intikam ve nefret duygularını Hazreti Hamza'nın şehit olmuş bedeninden çıkardı. Vahşi kendisine verilen görevi yerine getirmiş ve savaş meydanında kurduğu pusuyla Hazreti Hamza'yı vurmayı başarmıştı. Her baba yiğit savaşçının karşısına çıkmaya cesaret edemediği Hamza, ancak uzaktan vurulabilmişti. Ancak Hind'in öfke ve nefretini bu olay teskin etmeye yetmedi. Hamza'nın cansız bedenine yapmadığını bırakmadı. Vahşetin bu kadarı görülmemişti. İntikam hırsı onun tüm benliğini esir almış, onu adeta insanlıktan çıkarmıştı. Mekkeli müşrikler ve Hint Bedir'in öcünü almışlardı. Ancak daha yapacak çok işleri vardı. Müslümanlar gün geçtikçe çoğalıyor ve güçleniyorlardı. Hindin yüreği bir parça olsun soğumuştu. Ancak içi hala rahat değildi. Cahiliyenin tüm kötülüğü sanki onda mücessem hale gelmişti. Müslümanların hepsini ortadan kaldırmadan ona rahat yoktu. Bedir, Uhud ve sonrasında gelen Hendek muharebeleri nafile. Bir türlü onları alt edemiyorlardı. Hindin öfkesi gittikçe çoğalıyordu. Nihayet Müslüman orduları Mekke'ye girdiklerinde tüm dünyası başına yıkılmıştı. O ana kadar da Müslümanların hak yolda, kendisinin yanlış yolda olabileceğini düşünmemişti. Gurur ve kibiri önündeki büyük bir engeldi. Ancak Mekke'nin reisi ve Hind'in kocası Ebu Sufyan, Müslümanların Mekke'yi fethetmeleriyle birlikte bu gerçeğin farkına vardı. Hazreti Peygamber, onun kalbini kazanmak ve onore etmek için Ebu Sufyan'ın evine sığınanlara dokunulmayacağını ilan etti. Ebu Sufyan bundan çok etkilendi ve karısı Hint ve diğer Mekke'le ileri gelenlerini Müslüman olmaları için ikna etmeye çalıştı. Hind'in gurur ve inadı hala önünde koca bir set olarak duruyor. Öfkeyle Ebu Sufyan'ın sakalından tuttu ve hakaretler etti. Ey galip Hanedanı, Şu kocamış hayırsız adamı, şu elçinizi öldürünüz. Çünkü o dininden dönmüştür. Ebu Sufyan da ona... Sus, sakalımı da bırak. Yemin olsun ki ya Müslüman olursun ya da boynun vurulur. Hemen evine gir, dedi. Ve sonra kureş müşriklerine dönerek bir türlü kabullenemedikleri hakikati yüzlerine haykırdı. Yazıklar olsun size. Siz bu tutum ve davranışlarınızla kendinizi aldatmayınız. O sizin karşı koyamayacağınız bir orduyla başucunuza gelmiş bulunuyor. Ben sizin görmediklerinizi gördüm. Sayısız erler, atlar ve silahlar gördüm ki onlara hiç kimsenin gücü yetmez. Kim Ebu Sufyan'ın evine girerse, kim kendi evine kapanırsa, kim mescidi harama sığınırsa ona eman verilmiştir. Hint evine kapandı ve karalar bağladı. Bir taraftan Muhammed hakkında söylenenleri düşünüyor, diğer taraftan da Müslümanları gözlüyordu. Hz. Peygamber kan akıtmadan Mekke'ye girmişti. Kabe'yi putlardan temizlemiş, bir ve tek olan Allah'ın büyüklüğünü ezan ile ilan ettirmişti. Tüm İslam ordusu olanca haşmetiyle, Hz. Muhammed'in imanlığında ilahi huzura durmuştu. O güne kadar Allah'a bu şekilde tazimde bulunan ve ibadet eden kimseyi görmemişti Hint. Evinin penceresinden ürpererek izlediği bu manzara, onun kalbinde bir şeylerin kıpırdamasına sebep oldu. İslam ordularının haşmeti, Heybeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin engin şefkati ve müsamahası, Müslümanların ilahi huzurdaki duruşları, edeb, nezaket ve hürmetleri, Hind'in gönlünde İslam nurunun parlamasına vesile oldu. Rüyasını hatırladı. Güneşin yakıcı ateşi altında kaldığını, gölge yakınında olmasına rağmen gitmeye gücünün yetmediğini, sonra Resulullah'ın uzaktan görünüp yaklaştığını, kendisini kurtardığını hatırladı. Kocası Ebu Sufyan'a ben Muhammed'e beyat etmek istiyorum dedi. Karısının bu sözüne şaşıran Ebu Sufyan onun sadakatini anlamak için sordu. Ama sen İslam'ı inkar ediyordun dedi. Hint ise kocasına evet, vallahi öyleydim. Ancak şimdi ben şuna kesinlikle inanıyorum ki bu geceden önce Kabe'de Allah'a hakkıyla kulluk edilmemiştir. Yemin ederim ki Müslümanlar bütün geceyi namaz kılarak ayakta rükûda ve secdede geçirdiler dedi. Hanımının kesin kararlı olduğunu gören Ebu Sufyan öyle akrabalarından birisinin yanına alarak gitti dedi. Ertesi gün Hind Resulullah'ın nerede olduğunu sordu. Safa tepesinde beyat aldığını öğrenince Derhal kardeşi Ebu Huzeyfer radiyallahu anh'ı yanına alarak gitti. Ebu Huzeyfer radiyallahu An İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Onun kendisine destek bilen Hint binti Utbe, Kureyş'in önde gelen hanımlarından da bir grup oluşturdu. Tanınmaması için kendisini bir örtüyle gizledi. Zira öldürülmesinden korkuyordu. Bu haleti ruhiye içerisinde Safa tepesine gitti. Hanımlar içerisine katıldı.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 onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine beyat eden kadınların arasından Hint Binti Utbe'yi tanımıştı. Ona, ''Demek sen Hint Binti Utbesin.'' dedi. Hint yüzünü açtı ve gözyaşları içerisinde Kendisi için seçtiği dini muzaffer kılan Allah'a sonsuz hamd ederim. Senin de affını istirham ederim, ey Muhammed. Ben Allah'a inanan, senin getirdiklerini tasdik eden bir kadınım. Ben Hint bin Tugut Bey. Im. Allah geçmişleri bağışlar. Sen benim geçmişlerimi bağışla ki Allah da seni bağışlasın. Rahmet Peygamberi Efendimiz geçmişte yapılanları affetmişti bil. Hind'e dönüp, ''Hoş geldin, Müslümanlığın mübarek olsun.'' buyurdular. Hint, ''Vallahi ya Resulallah, dün yeryüzünde senin aile efradının perişanlığını istediğim kadar özlemini çektiğim hiçbir şey yoktu. Bugünse senin aile efradının izzet ve şerefe ermesi kadar özlem duyduğum başka bir şey yoktur.'' Gözünde bu aile fertlerinden daha değerli hiçbir kimse bulunmamaktadır dedi. Hz. Peygamber öyledir vallahi. Ben sizlere çocuklarınızdan, ana ve babalarınızdan daha sevgili olmadıkça imanınız kemal bulmaz. Tek emeli İslam'ı ve Müslümanları ortadan kaldırmak olan Hint İslam ile beraber kininden, gururundan ve nefretinden kurtulmuş İslam'ın Yüksek insani ahlakıyla şereflenmişti. O günden sonra o ve aile efradı İslam'a yürekten gece gündüz hizmet eden neferler oldular. Salatü selam alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesine ve ona tabi olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Değerli dinleyicilerimiz, bir başka bölümde birlikte olmayı ümit ediyor, sizleri Allah'a ısmarlıyoruz. Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün.